İnna alhamdulillahin, ve ve ve min ve min ve Ve illallah, Ve Evet. Kur'an ve Sahih Sünnetin ışığında İslam fıkını görüyoruz. Bundan önceki derslerimizde abdesti bozan şeyler üzerinde durmuştuk. Bugün de inşallah abdest esnasında yapılması gereken bazı şeyleri göreceğiz. Bunlar da 28 tanedir. Ey abdest esnasında bu yapılacak olan şeylerin Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olması şarttır. İlk önce bu isimleri zikredeceğiz. Ondan sonra zamanla inşallah delilleri konuşacağız. Birincisi el -mad yani ağza su vermek ağza su vermek biliyorsunuz sağ ile olması şarttır yani sol elle abdest alınırken sol elle ağza veyahut da su verilmemesi lazım çünkü Ali satt ve selam sağ ile ağzına su veriyordu ikincisi el istinfaru bil yusra Ey yani sol elle o istinşak ettiği Veyahut da madma suyu ne yapmak? Sol elle burnundan çıkarmak. Yani sağ ile buruna çekilir. Sol elle o burun içerisinde olan suyu dışarıya çıkarılır. Ve bu elmadma ve da en azı bir ve bu vaciptir. En çoğu da üç. Üçün üstünde yapmak haramdır. Aleyhisselatü vesselam'ın yapmış olduğu abdest üzerinde sayısıları, sayıları fazlalaştırmak kesinlikle bidaattır. Çünkü bu fazla yapılan şeyler o kişi iyice ibadettir. Dolayısıyla Allah'ın ibadet olarak görmediği bir şeyi ibadet olarak görmek, haktan ayrılmaktır. Üçüncüsü, Almazmada vel istinşak min gurfatin vahide. Yani kişi ağzına ve burnuna su verdiği zaman Ali Satt ve selam sağ eline suyu aldığı zaman hem ağzına hem burnuna ikisine birden verirdi. İmam Abu Hanife'nin mezhebine göre ve İmam Şafii'nin bazı alimlerin görüşlerine göre burna ayrı su verilir, ağza ayrı su verilir. <gülüyor> İmam Ahmed bin Hember'in mezhebine göre ise hadiste olduğu gibi hem ağza hem buruna bir elden yani ağzına birazcık verince <gülüyor> verirken diğer kalan bir kısmı da burnuna çekecek. Ağzına buruna çek verdiği zaman tabi burada gargara yapması gerekiyor. Gargaranın şekli de suyu ağızda dolaştırmak. Suyu ağızda dolaştırmak. En evdalı tabi başı bu şekilde kaldırıp bütün ağzın her tarafını ıslatmaktır. <gülüyor> Ama İmam bu Hanife Rahimallah demiş ki bir elle ağza verilir, ağız üç defa yapıldıktan sonra burna da ayrı üç defa verilir. <gülüyor> İmam Neuvvi Rahimallah mecmu kitabında bunları şey yaparken tartışırken diyor ki yani her ne kadar Allah Resulü Aleyhisselatü bir elde hem ağza hem buruna su vermişse de ağza ayrı buruna ayrı vermekte bir beis yoktur. Ve diyor ki İmam Ebu Hanife Rahim <gülüyor> bu onun gördüğü bir görüştür diyor. Ve bu bir iştihadi meseledir diyor. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü bu konuda bir sakındırması yoksa bunu yapmakta bir beis yoktur. O zaman kişi ister bir elde ağzına burnuna su verebilir, ister ağzına ayrı, burnuna ayrı su vermekte bir beis yoktur. İmam Elbani Rahimahullah diyor ki burada en doğrusu şudur diyor. En doğrusu bazen bunu yapmak, bazen bunu yapmak. Yani Aleyhisselatü Vesselam bir el ile ağzını ve burnuna su veriyordu. Öbür tarafta diğer alimler demişler ki böyle o zaman bazen bunu yapmak bazen bunu yapmak. Tıpkı namaz esnasında mesela ellerin e, dizler üzerindeyken bazen parmağı sallamak, bazen sallamamak bazen açmak, bazen açmamak e, ondan sonra istiftah duaları tekbiratü'l-ihram alındıktan sonra biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam birçok istiftah duası var hanefiler mesela <gülüyor> sadece subhaneke'yi söylüyorlar hem belirler, hem sübhanekeyi hem de diğer vecehtü <gülüyor> vecihi de söylüyorlardı <gülüyor> burada İmam elbani diyor ki madem ki bütün bunları söylemiş o zaman en efdalı ve sünnete en uygun olması bazen bunu bazen bunu bazen bunu burada da yine o şekilde ağza ve burna su vermek bazen bir elle bazen ayrı ayrı su vermekte bir beis yoktur beşincisi sakalı Tahlil yapmak Tahlil yapmak ne demektir? Eyni parmaklarını kılların arasına bu şekilde verip ıslatmak ve özellikle e, sakalı su olan erkekler. Tabii ki bu sakalın tahlili erkeklere hasdır. Kadınlar kadınlara has değil. Ama tabii ki sakalı olmayan erkekler tabii tahlil yapması gerek yok çünkü su ne yapıyor? Su zaten değiyor. Ancak seyrek olan sakalı olan erkekler o zaman bu tahlil vaciptir. Bu taklil yani sakalı taklil yapmak vaciptir parmaklarının sakalın böyle kılların arasında şey yapmak bu şekilde yapmak bu nedir bu e, seyrek ise vaciptir seyrek değilse alimler ihtilafa düşmüşler delilleri zikrettiğimiz zaman inşallah daha da değineceğiz bazı alimler demişler ki taklil sünnettir ve bazı alimler demişler ki vaciptir <gülüyor> yalnız Aleyhisselatü Vesselam abdestini aldıktan yani yüzünü yıkadıktan sonra eline biraz su alırmış ve o suyu sakalın arasına böyle sokuşturarak sakalı ne yaparmış? Tahlil yaparmış. ve Vesselam'ın sakalı tabi çok sıktı. Bazı alimler diyorlar ki sık olduğundan dolayı bunu yapmıştır. Bazı alimler diyorlar ki hayır nasıl yapmışsa o şekilde yapmak vaciptir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Celle Celaluhu bana bu şekilde yapmayı emretti. Altıncısı vucub meshu cemii'r ra's -ra altincisi abdest esnasında baş ederken bütün başı meshetmek bu mesih konusunda da yine alimler ihtifa, ihtilafa düşmüşler ayete göre çünkü ayetin kelime diyor ki yemsahu bi ve burada yemsahu hadisleri görmeyen alimler demiş ki kimisi demiş ki işte bir bir el yani bir avuç kadar ve Hanefiler biliyorsunuz bir avuç kadarı bu şekilde yapıyorlar. Şafiiler diyorlar ki bir kıl dahi olsa yeterlidir. İmam-ı Şafii Rahimeullah diyor ki bir kıl bire ıslansa baştan yeterlidir. Abu Hanife Rahimeullah bir avucu vacip görüyor. Diğeri söz konusu değil. Ahmed bin Hember Rahimeullah burada iki rivayeti var. Bir rivayeti İmam-ı Şafii gibi düşünüyor. Diğer bir rivayeti ise bütün baş mes lazım. Yedinci, nasıl yemesi? Yani başı meshe derken nasıl meshe Buna inşallah hadiste gelince değineceğiz. Öbür tarafta diyor ki sekizinci meshe başı bir kere, baş baş bir sefer meshe diler. Ama ileride göreceğimiz gibi Ali Sayetüsselam bazen başını üç defa meshe etmiş, bazen bir sefer meshe etmiş. Öbür tarafta diyor ki meshü'r ra'si Diğer bir hadiste başı 2 defa meshetmek. Öbür tarafta 11.'si el meshu ala'l amame. El amame kişi başına koyduğu koymuş olduğu örtü veya hutta sarık şekli. Tamam mı? Ve aynı zamanda himar diye geçilir. El amame Arapça'sı lügat karşılığı Ey başını tamim sararak tamim ettiği şeydir. Dolayısıyla şu anda bazı şahısların yaptığı sarık evet. şekli olabilir. Veyahut da şu anda burada söylediğim Arabistan'da giydikleri şu şima şeklinde olabilir. Veyahut da takka, giydiğimiz takka olabilir. <gülüyor> i̇şte Sudanlar gibi, Pakistanlar, Afganistanlar gibi. Veyahut da Mısırlar, mesela Mısırlarda da biliyorsunuz bir sefer böyle sarıyorlar. Yani Ezher alimleri genelde o şekilde sarıyorlar sarığı. Ezher uleması. <gülüyor> şöyle bir sefer bez parçasını bir sefer dolaştırıyorlar. Ee, mesela Afganistanlar hemen hemen 6 metre 4 metre 5 metre uzunluğunda Pakistanlar e, veya hatta Sudanlar yine o şekilde 6-7 metre uzunluğunda. Yani kadar Bu örf efendim? E kadar. Ha, örfü adete yani o toplumun örfü adetine bağlı artık. <gülüyor> ee, geçmişte yani aleyhissalatü vesselam'ın döneminde örf adetlerinde yani böyle metre itibarı hiçbir zaman zikredilmemiş. Her ne kadar bazı zayıf rivayetlerde zikredilmişse de İmam Elbani Rahimallah, İmam Tirmidin'in yazmış olduğu bir kitap var Aleyhisselatü Şek yani yapmış olduğu amellerle ilgili. Bu kitap içerisinde birçok zayıf hadis olduğu için İmam Elbani tahsis ederken hemen hemen e, 32 tane hadis bu kitaptan çıkarıyor. Diyor ki bunlar hepsi zayıftır. Sarıkla ilgili işte efendim bir ee, sarıklı namaz kılmak sarıksız namaz kılmaktan işte 20 derece fazladır şudur budur bunlar hepsi aslı yoktur hepsi zayıftır elbette yani e, bu ameme üzerinde mesih yapmak İleride göreceğimiz gibi hani satt ve selam bir rivayete göre şöyle parmaklarını bu üç parmaklarını şahadet orta ve on yandaki parmak serçe parmağın yandaki böyle sarığın altında şu şekilde geçerek şuradaki kılları ıslatıktan sonra Ondan sonra iki eliyle başını ne yapıyor? Meshediyor. On üçüncüsü meshe aludineyn bime ras kulakları su baştan artık kalan su ile ve bazı rivayetlerde Ali Satve kulaklarını meshetmek için yeni bir su alıyordu. Başka rivayetlerde de Ali Satve Seliem başını meshe ettikten sonra aynı su ile ne yapıyor? Kulaklarını meshediyor. Her ikisi de caizdir, yani başın, başını meshettikten sonra o baştan artık kalan sular ile kulakları mezh içlerini ve dışlarını. Tabii ki bu e, belli bir ağzayı yıkadıktan sonra aynı ağzanın ile daha başka yeni bir ağzayı yıkayabilir mi? Animler burada ihtilafa düşmüş ve özellikle bu Hanife Rahimahullah bu suyun temiz olmadığını bir rivayete göre bir rivayete göre temizdir ama temizleyici değildir. Biz bunu tuharet babında görmüştük arkadaşlarla. Yani <gülüyor> mesela sen bir abdest alırken neyin içerisinde al, alıyorsun? Birinci abdestten artan su ile başka birisi abdest alabilir mi almaz mı? Abu Hanife Rahimallah demiş ki alınmaz. İmam Ahmed bin Hembel'in iki rivayeti var bu konuda. Şafiiler yine o şekilde ve biliyorsunuz Ahmed bin Hembel İmam Şafii'nin öğrencisi olduğu için birçok yerde İmam Şafii'ye uyuyor. Ama yani ona uyurken onun içtihatlarına değil, ey edindiği yola. <gülüyor> Ve burada İmam Ahmed göre yani mezhebin görüşüne göre, esas mezhebe göre kullanılmış bir su ile yeni bir aza kullanmak kullan yani biz yani bir aza için kullanmak caiz değildir. İmam Şafii yine o şekilde duyuyor. Ancak biz taharat babında görmüştük kardeşlerimizle. Delillerle sunduk. Kullanılmış su hem temizdir hem temizleyicidir. İmam Ebu Hanife'nin birinci görüşüne göre İmam Yusuf aktarıyor ve İmam Yusuf'un görüşünü de İmam Es-Saraksi kitabı Mabsut'ta biliyorsunuz Ebu Hanife'nin mezhebine göre hazırlanmış bazı kitaplar var. Bu da ismi El-Mabsut kitabı bunu İmam Es-Saraksi hazırlamış. Bu bu kitapta İmam Ebu Hanife'nin bir görüşüne göre diyor ki Kullanış bir imam Bir su hem temiz değildir Hem de temizleyici değildir Diğer bir rivayetine göre İmam Muhammed Rahimahullah diyor ki İmam Ebu Hanife'nin en son Dönemi Kullanılmış sunun temiz Ancak temizleyici olmadığı üzerinde Vefat etti Daha Diğer görüşüne göre Kullanılmış bir sunecis olarak görüyor yani necistir. Hem kendi kendi zatında temiz değildir. Hem de temizleyici değildir. Diğer bir rimayetinde İmam Muhammed'in naklettiği yok. Temizdir ama temizleyici değildir. Demek ki onun mezhebine göre bir abdest alan bir kişinin abdest almış olduğu su ile ikinci bir abdest almak ona göre caiz değildir. Ama sahih görüşe göre kullanılmış su hem temizdir hem de temizleyici değildir. Bunu hiç, niçin buna değindim ben? Çünkü kişi başını mezh ederken bu su ne olmuş oluyor? Kullanılmış oluyor. Aleyhisselatü Vesselam başını mezh sonra yeni bir su almadan kulaklarını silmiş. Ve biliyorsunuz kulakların içini ve dışını silmek sahih görüşe göre vaciptir. Abu Hanife'ye göre kulakları ve içini ve dışını silmek sünnettir. Abdest esnasında Abu Hanife'nin görüşü ağza su vermek sünnettir, vacip değildir. Kulakların içini ve dışını silmek Vacip değildir, sünnettir. Ancak abi Hanife'nin görüşüne göre gusül esnasında ağza, burna su vermek vaciptir. Ve bu ayrımı yaparken de bu konuda hiç delilleri yoktur. Oysa ki Allah Aleyhisselatü Vesselam ister gusül esnasında olsun ey cünub olan bir kişi gusül yap, boy abdesti alması gerekirken mutlaka ağza ve burna su vermesi gerekiyor Abu Hanife'nin mezhebine göre. Bismillah. <gülüyor> Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, başını meshettikten sonra bu su kullanıldı. Abu Hanife'ye göre kesinlikle bu su kullanıldıktan sonra sen kulaklarını, içini ve dışını kullanılmış bir su ile Çünkü bu su kullanılmıştır. Yani temizdir, necis değildir ama temizleyici değildir. İmam Şafii ile İmam Ahmed bin Hanbel ve özellikle muhaddis alimlerin görüşüne göre... Kullanış, kullanılmış bir su ile başka bir kişi o su ile abdest alabilir, boy abdesti de alabilir. Ve en doğrusu da budur. <gülüyor> Ve örneğin Allah Aleyhisselatü Vesselam hanımıyla banyoda gusül ederken her ikisi de elleriyle o sudan alıyorlar. Yani eli suya değiyor. Validemiz Ayşe radıyallahu anh'a. Ali Aleyhisselatü Vesselam de eli suya değiyor. Çünkü bir kaplan alıyor. Dolayısıyla bu el bu suya girdikten sonra bu su kullanılmış olur. Kullanılmış olmasına rağmen bununla ne yapıyorlardı? Usulat testi alıyorlardı. <gülüyor> Dolayısıyla kullanılmış su ile kulakları içini ve dışını silmekte bir beis yoktur. Çünkü bizzat aleyhissalatü vesselam buna <gülüyor> ne yapmıştır? Bunu tatbik etmiştir. <gülüyor> e, on dördüncüsü ademil meshalel unuk el unuk nedir? ense şu boy var ya enseden enseden aşağı olan boyun kısmı. ve biliyorsunuz bizim Türkiye'de maalesef <gülüyor> el şedid Abu Hanife bu tür şeyi görmüyor ama subhanallah bazı insanlar Abu Hanife'nin mezhebine mensup ederek boyun meshedilmesini gerektiğini ve özellikle e, mizraklı ilmihalda bunu yazmışlar <gülüyor> ne yapıyorlar? Abdest aldık. Mesela mesheddikten sonra şu ellerin dış şeyle şu şekilde yapıyorlar. Biz Türkler bunu biliyoruz değil mi? Burada <gülüyor> İmam el-Bajuri'nin kitabına baktığımız zaman bu hadisi zikrediyor. Ve bütün hadis alimleri bu hadisin zayıf olduğuna dair ortaya koyuyorlar. Ey bu hadis sahih değildir. Yani her ne kadar bu şahıs kitabını almışsa da ve selam böyle bir şey yapmış değildir. Bütün hadis alimleri bu hadisin zayıf olduğunu söylüyorlar. Ancak Abu Hanife'nin mezhebine bu hadisi kabul ettirerek bu hadisle amel ediyorlar. Doğrusu enseyi silmek bidattır, haramdır, caiz değildir. <gülüyor> Dolayısıyla eğer bir her bir olan bir şey ile amel etmek o amel nedir o amel batıldır Çünkü aleyat gösterem diyor ki "Men ile amelen Neyse aleyhi Emr Efa her kim bir amel yapar yapmış olduğu amel bizim dinimize sünnetimize uygun değilse o amel nedir o amel merduttur, yani makbul değildir <gülüyor> Dolayısıyla bizim burada tavsiyemiz bir Müslüman, İster Hanefi olsun, ister Şafii olsun, abdest aldığı zaman alacağı abdest ve Vesselam'ın alınış şekline uygun olması gerekiyor. Allah. Evet. Çünkü bütün imamlarımız bütün imamlarımız diyorlar ki İzâsâh el-hadîs ve mezhebi ve özellikle Ebu Hanife ve bu Ebu Hanife'nin bu sözünü İmam <gülüyor> Muhammed'in, İmam Muhammed. Kitab-ül Muvatta'yı şerh oradan orada naklediyor. Biliyorsunuz İmam Muhammed aynı zamanda İmam Malik'in öğrencisidir. Yani Abu Hanife'nin öğrencisi olan İmam Muhammed aynı zamanda İmam Malik'in öğrencisidir. Ve İmam Muhammed İmam Malik'in Muvatta kitabını şerh etmiş. Ve orada değiniyor. Allah rahmet etsin. Tayyip. On beşincisi ''Gaslur ricleyni ilel ke'deyn'' ''Ar ricleyin ey iki ayak'' Ayakları yıkarken aşık kemiklerle beraber yıkamak lazım. Bazı insanlar, bazen görüyoruz camilerin havlarında abdest alırken bazı insanlar <gülüyor> ayağını şöyle suyun altına koyuyor ve aşık kemikler ıslanmıyor. Aşık kemikler, Mutlaka abdest esnasında aşık kemikler ayakla beraber yıkamak lazım. Ve burada Aynen ağza buruna su verildiği gibi veyahutta yüzün otta veyahut dirseklerin yıkandığı gibi en azı bir seferdir, en çoğu üç seferdir. İmam r-rahim Allah diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok yerde sayısızca ayaklarını yıkamıştır. Ve bu özellikle şu anda bizim yani bu zamanda çeşmeler var biliyorsunuz. O zaman için çeşmeler yoktu. Yani genelde kaplardan abdest alıyorlardı. Şimdi... İmam el-Bani diyor ki bir kişi ayağını çeşmenin altına koyduğu zaman diyor doğrusu diyor sayısız yıkanıyor. Ve bu sayısız yıkanmasında diyor abdest, abdestin alınışına aykırı değildir. Çünkü ve Selam bazen ayaklarını sayısız yıkamıştır. Yalnız en efdalı ve sünnete en uygun olması ayaklar olsun eller olsun dirseklere kadar ve yotta yüz ve yotta ayaklar hepsi üçer üçer defa yıkamaktır. Yani farz olan şey, vacip olan şey bir sefer. Bir seferden öte ikincisi, üçüncüsü sünnettir. <gülüyor> evet. 16. Ghasdur ricleyni bi gayr adet. Buna değindik. Yani sayısızca yıkamak. 17. Teklil asabe' al ricleyn. 17. Parmaklar, parmakların arasını silmek veya da ovalamak. Ve Selam ayaklarını yıkarken sol küçük parmağıyla parmakların arasını bu şekilde arılarak ne yapıyordu? Siliyordu. Çünkü özellikle şu an özellikle ağır iş yapanlar. Çünkü ağır iş yapan insanlar genelde <gülüyor> topuklar nasırlaşıyor. Parmaklar arası da gene o şekilde. <gülüyor> Dolayısıyla ayağını yıkadığı zaman şu parmakların arasını Serçe parmağıyla şey yaptığı zaman o zaman ıslanır. Eğer bunu yapmazsa, bu taklili yapmazsa burada kuruluk kaldığı zaman kılacağı o abdestle kılacağı namaz onun sırtından inmemiş oluyor. Ey hala o ibadet onun borcu olmuş oluyor. Niçin? Çünkü abdest almış sayılmıyor. Ve biliyorsunuz abdest almak namazın şartlarındandır. Abdestsiz bir kişi namaz kıldığı zaman onun namazı makbul değildir. O zaman kişi abdest alırken bu tür şeylere dikkat etmesi gerekiyor. <gülüyor> bir de başlangıçta abdest alındığı zaman yine parmakların arasını ne yapmak lazım? Böyle birbirlerine geçirip ve özellikle ağır iş yapanlar yine. Özellikle ağır iş yapanlar parmakların arasını veya hatta topuklar. Mesela burada özellikle genelde herkes terlikle gezdiği için siz dikkat ediyorsanız terlik kullananlar bazı şahıslar, bazı cinsler çatlamıyor. Bu cinse bağlı. Bazı şahıslar devenin ayakları gibi böyle aşırı bir şekilde nasırlaşıyor. Bu nasırlaşan ayak, ayak eğer güzel bir şekilde suyla ıslatmazsa orada kuru kalacak. Ve Aleyhisselatü Vesselam bir rivayetinde diyor ki <gülüyor> Ey <gülüyor> ayaklar, mı topukları ıslatmadan Abdest aldığını sanıp halbuki asıl itibarıyla abdest almadığı ve o abdest almadığı abdest ile namaz kılarsa diyor o kişi yeri cehennemliktir. Burada da çok iyi dikkat etmek lazım. 18'incisi et-terhibu min naqs fi ghaslir Buna değindik. Ey ayaklarını yıkarken bu tür şeylere dikkat etmesi gerek. İster top, ister topuklara, ister parmaklar arasına yani su mutlaka her taraf ayakların her tarafı ıslanması lazım si, bu abdest azalarını yıkarken eğer bir sefer yıkayacaksa örneğin örneğin iki avcıyla su aldığı yüzünü yıkayacak ve özellikle sakallı olanlar burada ne yapacak sadece bir sefer yıkayacaksa çünkü suyu azdır mesela bu suyun bütün azalarına yetmesi için dikkat ediyor o zaman birer birer yapıyor üçer defer yapacağına birer yapıyor o zaman bu bir sefer ile yüzünü yıkadığı zaman bütün bu bir sefer ile bütün sakallı her tarafını ıslatması gerekiyor kirpikler şu kaş özellikle kaşlar ve bazı şahısların kaşları çok büyük olur yani geniş olur. Bu su kaşlarını yıkarken her tarafı ıslatması gerekiyor. Bazıları şu şekilde yapıyor. Ondan sonra bırakıyor. Bunu çok görüyoruz. Özellikle sakallı olan insanlar. Adam bir seferle yüzünü vuruyor. Ondan sonra su buradan akıyor. Buradan hiç şey yaptığı yok. Bir sefer. Veyahut da şöyle yapıyor. Bakıyorsun ki burası kuru kalmış, burası kuru kalmış. Ve özellikle şu dirsek. Bu dirsek özellikle bazı insanlar bu dirseklerini yere çok koyuyorlar veyahut da bazı tahassüs sahipleri. Burası nasırlaşıyor. Burası nasırlaşınca eğer bize bir şekilde suyla ıslatmazsa burası kuru kalır. Ve dirsek biliyorsunuz şu dirsek abdestin ağzalarından sayılır. Bazı şahıslar dirseği koymuyor. Oysa ki dirsek ve açlık kemikleri ağzanın kendisinden sayılıyor. Güzel bir şekilde Yıkanması lazım. <gülüyor> 21. .si, e, abdestin e, iade edilmesi gerekmesi. Eğer bir kişi abdest almış sonra tam namaz kılacağı zaman hatırlıyor ki başını meshe etmemiş. Veyahut da hatırlıyor ki Kulaklarını meshetmemiş veyahut da ayaklarının birisini yıkamamış veyahut da ağzalarından birisinde kuruluk kalmış. O zaman ne yapması gerekiyor? Tekrar dönüp yeniden abdest alması gerekiyor. Örneğin, abdest aldı başını meshetmeyi unuttu ve bu çok oluyor. Başın meshedilmesi çok şahıs unutuyor. Tarih boyunca bu olmuş. Aleyhisselatü vesselam sünnetinde bu zikrediliyor. De o zaman başını meshetmediğini hatırlıyorsa... Namaz esnasında bile olsa namazını bozacak gelecek yeniden abdest alacak. Efendim. Bu vacip olmayan şeylerde özellikle ibadet esnasında, tamam mı? <gülüyor> 22.si ikincisi etteyan münfel vodu. abdest esnasında devamlı ilk önce yeminden başla başlamak yani sağdan başlamak veya da sağ ile başlamak. Örneğin. Ağzına buruna su verecekse sağ ile vermesi. Sol değil. Tamam mı? Ee, mesela ayaklarını yıkamak istediğin zaman yine sağdan başlayacak. Gerçi Abu Hanife'ye göre tertip söz konusu değildir. Abu Hanife rahimahullah abdest esnasında tertip görmüyor. Hanbeliler tertibi vacip görüyorlar. İmam Elbani hanefiler gibi düşünüyor. İmam Elbani rahimahullah diyor ki mualet peş peşe abdest almak vaciptir ancak sırayla yapmak vacip değildir ve bu Ebu Hanife'nin görüşüdür. İmam Ahmed bin Hanbel ile i̇mam Şafii diyorlar ki muhalet peş peşe yıkanmak nasıl vacip ise sıra ile de yıkamak vaciptir. Ve İmam Elbani Rahim diyor ki doğrusu doğrusu tertip vacip değildir. Nasıl? Ebu Hanife'ye göre ilk önce ayaklardan başlasa bir sakınca yoktur. İlk önce ayaklarını yıkar Sonra başını mesh Sonra ellerini yıkar. Sonra ağzına burnu su verir. Ebu Hanife'ye göre bunda bir sakınca yok. Ahmet bin Hanbele Şafiye Malik'e göre kesinlikle bu abdest batıldır. Niçin? Çünkü Maide Suresi'nin 6. ayetinde Allah Celle Celaluhu abdesti tertiple zikretmiş. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde de öyle. Yalnız İmam Elbani ileride göreceğimiz gibi <gülüyor> İmam Elbani... Süneni İbn Mace'de bir hadis yeteriyor ve diyor ki Ali Satt ve bir sefer Abtesti tertiple almadı. Ve bu hadis kendisi bizzat tasih ediyor. Ve biliyorsunuz İmam Elbani Allah hadis dalında güvenilmiş bir imandır. Ve bu hadis sahih olduğuna dair ispat ediyor. O zaman bu hadis sahihse İmam Ebu Hanife'nin görüşü burada sahih doğrudur. <gülüyor> 25si enne yani fil vudu. 25si aptist abdest esnasında aptistsin Aliisamin gösterdiği aptist şekli üzerinde çıkmak nasıl yüzü3 defa yıkamış Hadisa gösteren birisi kalkıyor d 4de dördüncü yapıyor V yapıyor altı yapıyor kesinlikle bu haramdır <gülüyor> yani üç'ten aşağı yapabilirsin ama 3 yukarı abdest ağzalarından birisini yıkamak kesinlikle haramdır. Eğer mutmain değilsen hocam. Efendim? Eğer mutmain değilsen yani mesela. Üç da mutmain değilsin mesela. Mutmain değilsen demek değildir. Yani mesela eğer yakinen 3 mi yaptın 2 mi yaptın sen orada yakinen bakacaksın o zaman en ağzından başlayacaksın. Yakinen bilmiyorsun 2 midir 3 müdür. ama birçok kişiyi biz görüyoruz güne caminin havlarında abdest alan insanlar görüyoruz adam dört, beş, altı defa elini yıkıyor. Yedi yüzünü yıkarken yine o şekilde pat pat pat pat pat adam beş beşe dört beş altı defa yıkıyor. Bu doğru değildir. Üçün üstünde çıkmak kesinlikle haramdır. Adın Ebi Mesud'un Mesud'un kadar onu Efendim? Ha, ona değineceğiz abdest esnasında. Yani abdest... Ama buna değinmiştik biz abdest esnasında. Bu Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala abdest alırken ta şu uba kadar abdest alıyordu. Yalnız alimler bunun hata ettiğini söylüyorlar. Onun iştihadıdır diyorlar. Ve Ebu Hureyre radıyallahu an bu kendi iştihadıdır. <gülüyor> Çünkü diyor ki kişi abdest uzunu daha çok fazla yıkadığı zaman öbür dünyada o kadar nurlanır. Ve Hadis-ül demişler ki burada Ebu Hureyre bu onun kendi iştihadıdır. Doğrusu öyle değildir. <gülüyor> 26.'sı Ar-racul yuvaddiu Yani bir kişi başka bir kişiye abdest aldırmak. Ama bu Abu Hanife mezhebine göre doğrudur. İmam Şafii ama Hanbeliler bunu görmüyorlar. Yalnız İmam Ahmed bin Hanbel'in diğer bir görüşüne göre bir kişi başka bir kişiyi abdest aldırabilir. Nasıl? Yani örneğin bir kişi ibrik var. Bir kişi bir kişinin eli üzerine abdestten döküyor sanki çeşmeymiş gibi. Yani o kişinin eli çeşme gibi sayılıyor ve altında abdest alıyorlar. İmam Elbani diyor ki eğer çeşme bu görevi görüyorsa diyor aynı şekilde ibrik görevi de görmekte bir beis yoktur. Ve Allah Resulü Aleyhisselam döneminde özellikle gazvelere giderken sahabiler birbirlerinin üst, elleri üstüne su dökerek abdest almışlardır. O zaman bir kişinin ibriği tutup başka bir kişinin o ibriktan faydalanarak abdest almasında bir sakıncası yoktur. Olabilir. Caizdir. <gülüyor> 28.'si ve en sonuncusu istimal fadl wudu an en wudu an nas. Yani bir kişi abdest almışsa o abdest alan kişiden artık olan suyla abdest almak. Ve buna değindik başlangıçta. Bu su sahih görüşe göre musammel değildir. Tamam mı? Yani hem temizdir hem temizleyicidir. Ancak bu Hanife'ye göre Allah rahmet etsin. Bu mustameldir, temizdir ama temizleyici değildir. Ne gusül abdesti alabilirsin, ne de ondan yemek yapabilirsin, ne de ondan elbise yıkabilirsin, ne de abdest veya da gusül abdesti alabilirsin. Şimdi de inşallah vakit şey alıncaya kadar biz bunların delillerine değineceğiz. Almadmadabil yemin. İmam Buhari ile İmam Müslim rivayet ettikleri hadiste diyor ki Ali علي, <coughs> Aleyhisselam Osman Radiyallahu Teala Aleyhisselam'ın dişini tarif ederken "Fadkhala Fa yaminehu fi'l-ina'i famadmadha wastanshaqa." Adkhala yaminehu fi'l-ina'. Yani bu bir ina'. E bir su kabı. Bir kap çeşidi. Artık o zamanın kap çeşidi nasılsa Allahu alem. Elini şöyle kap qab, kabın içine böyle sokarak ve dikkat ediniz. Burada elini sokarak bu su kullanılmış olur mu, olmaz mı? Öyle ya. Çünkü, diye, yani, e, bu ine denilen mutlaka geniştir. Çünkü geniş olmazsa elini nasıl oluyor? Bu da bir ine ama el girmiyor. Demek ki geniştir. Şundan su alırken, ne yapıyor? Ellerini yıkıyor. Öyle değil mi? Bu el, bunu yıkadıktan sonra tekrar bu suya koyması, Kullanılmış olur mu olmaz mı? Kullanılmış olur. Kullanılmış olmasına rağmen neden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdestine devam etmiş? Dolayısıyla burada Ebu Hanife'nin Allah bu suyun bu suyla abdest almak doğru değildir demesi doğrusu hadis üleması demişler ki bu doğru değildir. Yani doğrusu ve Vesselam'ın abdest alma şekline bakalım. Usman radıyallahu anh rivayet ettiği bu hadis. Elini sokuyor ve ne yapıyor? Ağzına burnuna su veriyor. Ağzına burnuna su verdikten sonra burada kalıntılar var dikkat ediniz. Elin içinde kalıntılar var. Ey, kullanılmış kalıntı sulardan kalıntılar var. O kalıntıları tekrar aynı kaba veriyor. Dolayısıyla bu su kullanılmış oldu. Kullanılmış olmasına rağmen ne yapıyor? Ali isat ve selam devam ediyor. Ve Osman aleyhissat ve selam burada abdest alınış şeklini gösteriyor. Ha o zaman bu su kullanılmış değil ve sağ eliyle alıyor. <gülüyor> Diyor ki ne yapmış? Eliyle fadl mada ve stansha. İmam Bukhari ile İmam Müslümanın rivayet ettikleri hadisle biliyorsunuz. Biz eli sünnet ve cemaatın eli sünnet ve Cemaat'ın İmam Bukhari ile İmam Müslüman üzerinde ittifak ettikleri hadis kesin manada ne yapıyorlar? Onu sahih, yüzde yüz. Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz olarak kabul ediyorlar. İkincisi, el istinfar bil yusra. Ey buruna verilen su, buruna su vermek nedir? İstinşak, ey çekmek. İstihar nedir? Ey o istinşak ettiği, burnuna çektiği suyu sol eliyle onu dışarıya çıkarmak. <gülüyor> Diyor ki, An Ali'nin radıyallahu ta'ala an, <gülüyor> İmam Ahmed ve İmam Ahmed ile İmam En-Nesai'nin kitaplarında mevcuttur bu hadis ve İmam Elbani bu hadis sahihtir diyor. E, diyor ki "Ennahu da bi vudu'in." Ve bundan önceki hiç derslerimizde demiştik ki vudu ile vudu arasında fark var. Ey oradaki vav wow, fethalı ve da ötreli gelirse fark vardır. Bunu bize kim hatırlatacak? Özellikle bu dersi bu dersi bu derse gelenler Wow Ötreli veya Hatta Fetihli geldiği zaman vudu ile wudu arasındaki fark. Ha. Hala yok mu? Kim söyleyecek? Kimse yok mu? Bir dakika. Efendim. var abdest almış oluyor. Yani yani şöyle Yok, biraz biraz, <gülüyor> biraz yaklaştı. Başka? Orası doğru. Değildir yani. bitmiş yani, Başka? Yok. Tayip. Vudu, vudu abdestin kendisidir. Vudu, vav wow, fethalı geldiği zaman abdest şey, suyun kendisidir. Vadu su olarak anlaşılıyor. Vudu ise abdestin fiilidir. Tamam mı? Ve burada ne diyor? Diyor ki Ennehu da'a bi vadu'in ay da'a bimâ'in ay su istedi. Veyahut da su getirilmeyi emretti. Tamam mı? Da'a bi vadu'in Ey da'a bimâ'in Burada vadu halidir. Ama vudu abdestin fiilidir abdestin kendisidir Bırakın tamam mı ve burada diyor ki evet. su istedi tamam mı ve o istediği su ile ağzına burnuna su verdi ve nefara bi yedihil yusra ey ağzına ve burnuna verdiği suyu sol eliyle burnunu şu şekilde tutanarak genizin üstünden şöyle ondan sonra ne yapıyor o burun içindeki suyu dışarı çıkarıyor <gülüyor> ve bu bir sefer vaciptir. İmam Ebu Hanife Rahimahullah abdest esnasında bunları vacip görmüyor. Ancak diğer mezheflere göre vaciptir. Ey İslam ümmetinin cumhuruna göre gusül esnasında ve abdest esnasında ağza su vermek vaciptir. Farzdır arkadaşlar. Doğrusu budur yani. Tamam mı? Yani her ne kadar Ebu Hanife Rahimahullah <gülüyor> abdest esnasında şart görmüyorsa da doğrusu şarttır. Evet. Evet. وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَ Nesara ey suyu çıkardı فَفَعَلَ hada ثَلَاثًا Bunu diyor üç defa yaptı Ey üç defa ağzına burnuna su vererek Sol eliyle ne yapıyor? Sol eliyle suyu çıkarıyor Peki sağ eliyle burnundan Burnunda olan suyu çıkarırsa nedir? Hükmü nedir? Alimler demişler ki inaden yaparsa haramdır İnaden Ey diyor ki ne olacak yani Evet Allah Resulü sellem sağlan yapmış veya sollan yapmış. Ne olacak ya? Ben sol sağlan yapacağım. Bu diyor, inat inatçıdır diyor. inacından dolayı Allah korusun, Halis-i Kutsi'nin görmediği bir şey görüyor. O zaman teşrih konusuna giriyor. Teşrih konusuna girdiği zaman eğer hakikaten onu helallaştırıyorsa kafir olur. Helallaştırmıyorsa, hevese hevesine uyuyorsa orada büyük günahkar olur. Yok eğer normal olarak böyle işte bilmeyerek falan ve da cahildir. O zaman bu tenzihen mekruhtur. Yani haram değildir. Yani mubahdır demek istiyor. Thumma evet. kale haza tuhur <tıklı> Nebiullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in almış olduğu abdestin şeklidir. Dolayısıyla Ali satt ve selam ibadetlerinde ibadetleri nasıl yapmış ise o şekilde yapmak lazım. Çünkü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam hem haç esnasındaki sözünde hem namaz esnasındaki sözünde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Ve bu her Müslümanı ilgilendirir. Ama birisi diyor ki ben henefiyim böyle kılacağım. Diğeri diyor ki ben şafiğim böyle kılacağım. Diyor ki ben hanbeliyim böyle kılacağım. Doğrusu ibadetler imamlara göre değil, Allah Celle Celaluhu'nun kitabına ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göredir. Diyor ki, Sallu kemer aytumuni yusalli. Khudu anni menasikakum. Ey hac esnasında bütün ibadetlerinizi benim nasıl yaptığımı o şekilde yapınız. ve da namazı nasıl kıldığımı o şekilde kılınız. Ha o zaman <gülüyor> ibadetler, bütün ibadetler Allah Resulatü Vesselam'ın yaptığı şekilde ibadetler yapılır. Çünkü Allah Celle Celaluhu her şahsa resul nebi gönderecek hali yok ya. Bir resulü bütün topluma gönderir. Geçmişte her resul kendi toplumuna, toplumuna gönderiliyordu. Ali Satt ve selam ise cinlerin ve insanların nebisi, resulü ol olmakla beraber kıyamete kadar ondan başka resul gelmeyecek. Dolayısıyla bu resulün yapmış olduğu ibadetlere uygun her Müslümanım diyen kişi ne yapacak ibadetini yapmakla mükelleftir. Üçüncüsü almatmadavel istişak min gurfatin wahide. Min gurfatin wahide. An Abdullah bin Zeyd radıyallahu anhu ennehu an afraga min al inai ala yadayhi. Ve burada da dikkat ediniz. E yani Zeyd radıyallahu an biliyorsunuz Zeyd bin Harise radıyallahu anhu ve selamın hizmetindeydi. Bu burada dikkat ediyorsunuz diyor ki enne ennehu afragha ala yedi'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yani zeyt aleyhisselam suyu bu şekilde tutuyor mali sallallahu ve sellemin üzeri 50 üzerine ne yapıyor su döküyor demek ki bir kişinin bir kişinin yardımıyla abdest almakta bir sakıncası yok bismillah enahu afragha min el-ina'i ala yadayhi fagasalahuma ay ellerini ne yaptı ikadı thumma gasala av madmadha vestanshaqa min kaffatin vahideh Ou men kifin ay bir anne, yani avucuna su alıp ağzına ve burnuna bir avuçtan her ikisine ne yaptı? Su verdi. Ağzına su verdiği gibi aynı avuçtan burnuna da aynı avuçtan ne yaptı? Su verdi. <gülüyor> ففعل ذلك ثلاثا, ay bunu üçer defa yaptı. Bütün abdest azalarını. Eller, ayaklar, efendim eee yüz falan hepsi. <gülüyor> Fa ghasala yadayhi ila al mirfaqayn merratayn merratayn. Ghasala yadayhi ila al ay iki mirfaq. Mirfaqayn azı mirfaktır. Mirfak bir tane yani bir tane dirsek. Mirfakayn, yani iki tane dirsek çünkü her insanın iki tane dirseği var. Dolayısıyla mirfaqan iki. Al dersek dal yani birçok birçok şey. Tamam mı? Yani çoğul ile tekil meselesi hadisesi. Demek ki burada ve Vesselam elini yıkarken dirsekle beraber ne yapıyor? Dirsekle beraber bütün elini yıkıyor. Ve suyu böyle koyarken bu şekilde bu ovalamak hadisesi vacip midir değil midir? İmamlar ihtilafa düşmüşler. Özellikle bir sefer yapacaksa İmam Malik Rahim Ola demiş ki ne yapması gerekiyor? Çünkü bir sefer bir sefer ile bu el diyorum ıslanması mümkün değildir. Dolayısıyla bir kenar bir kenar ıslanmışsa diğer kenar kuru kalabilir. O zaman ne yapmak lazım? Ovalamak lazım. Parmakların arasını bu şekilde ovalamak lazım. Tamam mı? Bu şekilde böyle ikincisi ovalak ovalamak sünnettir. Birincisi İmam Malik vacip görüyor. Çünkü diyor ıslanabilir, ıslanmayabilir. Ama ikincisi, üçüncüsü ovalamak İmam Malik diyor ki sünnettir. İmam Şafii aynı görüştedir. <gülüyor> İmam Ebu Hanife Allah ovalamayı görmüyor. Çünkü diyor ki su parmaklardan aşağıya indikten sonra diyor her taraf ıslanıyor. Ama ıslanmaya çünkü Ali Satt ve selam ovalamış. O zaman Ali Satt ve selam ovalamışsa Müslüman'a düşen görev doğrusu ovalamaktır. Çünkü asıl söz kimin sözüdür? Allah celle sözüdür. Ne dedik? Sallu kema rai tumuni Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kırmız. Yani bu şekilde ne yapar? Dirseyi bu şekilde ovalarak ne yap? Ovalarak ne yapmak ıslatmak lazım. Vemesha bir aşıhi ma akbala ve ma adbar. Vemesha bir aşıhi ma akbala ve ma adbar. Dürki. Önünden başlayarak başını mesh yani bu şekilde, tamam mı? Şöyle koyar, <gülüyor> dikkat ediniz bu şekilde Ar arkaya doğru Ondan sonra ve edbara, ay arkadan tekrar öne doğru elini ne yapıyor? Tekrar getiriyor. Yani önden arkaya doğru, arkadan öne doğru. Aleyhisselatü vesselam'ın mesih şekli budur. Hanefiler nasıl mesh ediyor? Hepiniz hanefisiniz. Ben de olmak üzere. Hepimiz Türk'üz çünkü. Sen Şafi'ysin güzel. <gülüyor> yani biz toplu, Türk toplumu olarak Hanefi'yiz. Genelde. Tamam mı? Genelde Türk toplumu olarak Hanefi'dir. Bir kısmı Abu, <gülüyor> Yani siz mesela herhangi bir Hanefi'ye sorsak nasıl, başını nasıl mezh edersin? Mesela size söyleyeyim. Bakınız tam nereden çıkar üstten aşağıya indiriyor. Öyle değil mi? Bak, gördünüz bak. Üstten aşağı. Genelde o şekilde. Ve hakikaten bu Ali Satt'be selamın aldığı abdestin tam tersidir. Ali Satt'be bu şekilde yapmıyordu. Kesinlikle sünnette öyle bir rivayet yoktur. Bütün hadis kitaplarına giriniz. Ali Satt'be selamın abdest şeklini karıştırınız. Ali Satt'be selam böyle abdest aldığı görülmemiştir. Yani böyle başını ettiği görülmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde mezh etmiştir. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? işte da aynı mı? Yani hocam yapıp tek elle kurtarmıyor mu? İşte sahih görüşe kurtarmıyor. Abu Hanife'ye göre mesela. <gülüyor> Abu Hanife'ye göre onlar şimdi Hanefiler. Abu Hanife bunu görmüyor. Ben size burada Abu Hanife'nin ile Hanefilerin arasındaki ihtilafı göreceğim veyahutta <gülüyor> doğru olmayan şeyi göstereceğim size. Abu Hanife rahimahullah'a baş yani bir avuçla edilmesi gerekirken diyor ki şuradan aş yukarıya doğru götürülecek yani bu şekilde. Hanefiler nasıl yapıyor? Ha bu şekilde. Deminki daimen yaptığı gibi. Demek ki her Hanefinin yaptığı Abu Hanife'nin yaptığı değildir. Abu Hanife'nin söylediğiyle Abu Hanife'ye mensup olan insanlar maalesef şiddet tam onun fiilinin tersini yapıyorlar. Doğrusu Abu Hanife'nin dediklerini de yapmıyorlar burada. Abu Hanife Önden yukarıya doğru çıkaracaksın diyor. Bunlar bu şekilde yapıyorlar yani. yani. Üsten aşağıydı. Alma yok mu? Diyor? Efendim? Önden yukarıya doğru aldık. Yani şey... İşte demin onu sen diyor ya. Akbele ve ad bar diyor. ve Yani Osman <gülüyor> radıyallahu taala'nın hadis şeyini tarif ederken önden başlayarak arkaya <gülüyor> doğru arkadan tekrar bu şekilde. <gülüyor> tamam. tamam mı? Burada ileride göstereceğiz. Yani Hz. Osman bazen bunu üç defa yapmış. Bazen bir sefer yapmış Bazen iki sefer yapmış Tamam mı? Diyor ki <gülüyor> Ayaklarını topuk Şeye kadar aşık kemiklerine kadar ne yapıyor? Ha şu aşık kemiklerine kadar yıkıyor Ve sağ parmakla bu şekilde Parmakların arasını Ovalamak Ve özellikle şu topuklar eğer nasırlaşmışsa Bu nasırlaşmış topukları Topuklara su ovalarak ne yapmak? Islatmak Sonra قال هكذا, sonra قال هكذا wudu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah'ın abdest alınış şekli budur. Dolayısıyla Ali satt ve sellem bu şekilde abdest almışsa, o zaman her kelime-i şehadeti getirip ben Müslümanım diyen kişi Ali satt ve sellem'in fiiline bağlı kalması vaciptir. Ali satt ve sellem'in fiili üzerinde çıkmak Allah'a ve Resulü'ne isyandır. Çünkü Allah Celle diyor ki: "Her kim bana ait Resulüme itaat ederse bana ne yapmıştır? Bana itaat etmiştir." diye başka ayetlerde kim ona isyan ederse bana isyan etmiştir. Dolayısıyla Hanisat ve Seleme ibadetlerde bağlı kalmak her Müslüman üzerinde farzdır. İntea? Tabi. Hadı vallahu ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik alâ nebiyinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. <gülüyor> Subhanek Allahumma bihamdik ve selamun aleike ve rahmetuk ve berekatuk. Başın mest etmesi, bu kısmın vacip, öne götürmesi <gülüyor> de vacip miyse arkaya götürmesi <gülüyor> vacip, öne götürmesi <gülüyor> Şimdi eee tatbikat, tatbikat şekli biliyorsunuz. Yani buradan alınması gerek. Eğer bir sefer yapacaksa, bir sefer yapacaksa yani önden alınarak arkaya doğru bu bir seferdir, iki değildir. Dikkat edin. Buraya, arkaya, arkadan öne almak bir sefer sayılır. Yani bunun dışında başka bir fiil nasıl olabilir dersiniz? Başka bir tatbikat yani yapabilir misiniz? Cahil değil mi? Efendim? Tek elle yapmak. Yani, genelde biz tek elimizi kullanıyoruz. <gülüyor> i̇şte şafiilere göre ve hanefilere göre bir elle <gülüyor> yapmakta beis görmüyorlar. Özellikle İmam şafi iki kıl diyor. Ha böyle parmağınla diyor iki kılı ıslatsan diyor. Tamam diyor sen hocam meshetmiş olursun. Olan, hocam esas olan grasın ıslatılması değil midir yani? Deriye kadar ıslatılması değil mi? Yok asıl olan bu değildir. Asıl olan bütün başı meshetmektir. Dörtte bir kelimesini nereden bize öğretmiş? Ya yani nasıl yoruk? İşte onu dörtte. Işte, maalesef şedid ben de o, o soruyu çok sordum. Türkiye'deki, şartayım, Türkiye'deki Türkiye'deki <gülüyor> e, Türkiye'deki <gülüyor> hocalara bunu biz çok sorduk. Dörtte birini nereden çıkardınız? Hani Şafiiler diyorlar ki bir parmakla onların yalla bir delili var çünkü hani Selam bir rivayete göre parmağını şöyle sarığın altına sokarak kılları ıslatıyor. Hadi bunlar burada. Ondan sonra mes Yani yok yani hani bir yani iki kılı ıslatmakta gerçekten bir parmakla şey yapıyor. Ama ondan sonra bütün sarığın üstünü ne yapıyor? Kapsıyor. Yalnız hanefilerin dörtte biri deyince nereden çıkarmışlar? Ben o soruyu çok sordum hiç karşılığını alamadım. Namaz bak abdest esnasındayken mesela başını başını meshedtin mesela. Meshedtin mi etmedin mi? Evet abdest esnasında. Namaz esnasında ilk önce abdest esnasında evet. mezh etmediğinde şekkin şüphen varsa ediyorum. ne yapacaksın ben orada şey o hemen şey o an için başını şey mezh edeceksin şey yok eğer namaza gittin namaz esnasında aklına geldiyse bu ben ettim etmedim şimdi sen yakinen düşüneceksin yakinen hangisine hangisi aklına geliyor yakinen Yaptım. O zaman devam edeceksin. Yakınla yapmadığını abdestten çıkan şey namazdan çıkacaksın. Tekrar abdesti yeniden alacaksın.